Allah'ın dininden olanlara çok şiddetli eza ve cefalarda bulundum, İsterim ki bana izin veresin, Mekke'ye gidip onları Allah'a, Resulüne ve İslam'a davet edeyim, umulur ki Allah onları doğru yola iletir, eğer hidayete gelmezlerse senin ashabına verdiğim üzüntü ve eziyeti aynen onlara da vereceğim, dedi, Hz. Peygamber ona izin verdi, Umeyr, Mekke'ye döndü, Saffan, Umeyr bin Vehbe'ye Mekke'den çıkıp Medine'ye gittikten sonra etrafında bulunan Kureyşlilere birkaç gün içinde öyle bir müjde gelecektir ki size Bedir hadisesini unutturacaktır demişti. Saffan, her gelen kervandan Umeyr'i soruyordu. Nihayet bir kervan halkı ona Umeyr'in Müslüman olduğunu söylediler. Saffan onunla artık hiçbir zaman konuşmayacağım dedi. Ona hiçbir yarar sağlamayacağına dair de yemin etti.